1953 numaralı konu Hayber Savaşı'nda cinlerin Müslümanları desteklemesi Ben Uyeyne bin Hısn'ın ordusundaydım. O Hayber'deki Yahudilerin imdadına geldi. Biz Uyeyne'nin ordusu arasında bir ses işittik. "En az aile efradınıza yetişiniz. Düşman onları esir etmek üzeredir." diyordu. Böylece Uyeyne'nin ordusu birbirlerini beklemeksizin ailelerinin yanına döndüler. Fakat ailelerinin sağ salim olduklarını gördüler. Bunu görünce Allah'ın Müslümanlara bir yardım olduğunu anladık.